Radyoda Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Tekin ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 26 Ocak Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu programın kaydını yine bugün... Saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını açıkradyonun Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Cahit Torun ve Okan Bilmiş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Hüseyin Karadayı arkadaşımız. Ee, Hüseyin e, Karadayı e, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin ve MAK Acil Müdahale Ekibi Derneği'nin faaliyetlerini bize anlatmak üzere davet ettik. Hoş geldin Hüseyin, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, e, Nuray Hocam hoş geldiniz. Argunyum, Aziz Şasa, Elban Can Tekin, sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar, merhabalar. Evet, kara rağmen gene e, uzaktan bağlantıyla bir araya gelmiş durumdayız. Evet, e, hemen Hüseyin Karadayı'ya ilk soruyu sormak istiyorum. E, Hüseyin, e, mahalle afet gönlüleri niçin var? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Ne zaman ortaya çıktı? Bir kısa şöyle bilgi vermen ve tarihçeyi de kısaca özetlemen mümkün mü acaba? Tabii ki. Ee, 17 Ağustos 1919 depreminin hemen ardından Kocaeli'de başladı. Ee, o dönemde yapılan bir dizi e, toplantılar neticesinde Türkiye'de biliyorsunuz e, hemen İstanbul beklenen İstanbul depremi ardından konuşulmaya başlandı. Ve onun üzerine e, nasıl bir çalışma yapılır afetlere karşı diye yapılan o dizi toplantılar sonucunda to toplum temelli ve genel bazlı ekiplerin kurulması ile ilgili e, bir soru çıktı ortaya ve e, yurt dışından gelen ekiplerin e, birçokta o toplantılara katılmıştı ve İsviçre konsolosluğu'nun e, İsviçre'lilerin dahil olması ile birlikte Mahal Afet Günleri çalışmasının Kocaeli'de 2000 e, yılında Kocaeli'de İlk ee, ilk örgütlenmeleri başladı. Ee, ve daha sonra e, Yalova, e, İstanbul devam etti peşinden. 2004 yılında İstanbul'a geldi. Ee, 2008 yılına kadar, 2007-2008 yılına kadar İsviçre e, ya, hükümetine bağlı İşbirliği Kalkınma daire, Dairesi'nin yürüttüğü bir proje olarak devam etti. Ki Elvan Bey'le de zaten o e, çalışmalar e, esnasında tanışmıştık. Elvan Bey de bu çalışmanın e, koordinatörlüğünü yürütüyordu. E, Mahalli Afet Günleri Genel Müdürlüğünü yürütüyordu. Değil Vakfı, mi Genel Müdürlüğünü yürütüyordu, evet. E, daha sonraki süreçte e, Mahalli Afet Günleri Vakfı kuruldu. Ve vakıfla birlikte devam etti. 17 yılına kadar vakıfla devam etti. 2017 itibariyle de vakfın kapanması ile birlikte şu anda hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde Mahalafet Gönülleri Acil Müdahale Derneği tarafından yürütülen farklı illerde yürütülen bir projeye doğru devam etti. Ama Mahalafet Gönülleri'nin temeli şuna dayanıyor. E, kuruluş gerekçesi ve çalışma temeli e, afet gerçekleştiğinde insanlar komşuları birbirine yardım ediyor. E, yolda bir trafik kazası geçirdiğimizde yoldan geçen araçlar duruyor, yardım ediyor. Yani bir olay meydana geldiği zaman ilk müdahale edenler hemen çevrede bulunan insanlar. Dolayısıyla bunu temel olarak bir afet gerçekleştiği zaman mahallede komşu komşuya yardım edecek. Ama bunun doğru bir şekilde ve bilinçli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda afete hazırlık ve müdahale bir yardım meselesi de değil. Bir organizasyon ve bir hazırlık meselesi. Yani bunu sadece birbirleriyle dayanışma ve yardım üzerinden doğru yürütürsek ki zaten biz bunu Türk toplumu olarak dünyada en iyi yapan milletlerdeniz. 10 yada Ağustos'ta çok başarılı olmamız gerekiyordu. Yani diğer depremlerde de başarılı olmamız gerekiyordu. O yüzden bunun doğru bir yöntem değil. Evet, insani duygular insanları yardıma koşturuyor. Ama bir bunun bir organizasyon e, şeklinde ve insanların bu konuda donanımlı, bilgili ve e, harekete hazır hale e, olması gerekiyor. O yüzden de işte bunun temelinden doğru mahalli afet gönülleri ortaya çıktı ve e, hem bir eğitim yapısına e, sahip hem de e, bir organizasyon yapısına sahip sürdürülebilir bir proje e, olarak e, duruyor. E, Türkiye'de olan birçok olayda depremde e, acil durum olaylarında bina çökmeleri kayıp aramaları gibi birçok olayda e, yerelde mahallafet günlerinin varlığı aslında hem e, bu e, organizasyonun ne kadar doğru olduğunu da gösterdi. Ee, ki şunu da söyleyebilirim. 10 yada Ağustos depremi sonrası Türkiye'de kurulan e, afetle ilgili çalışmaların içerisinde tek toplum temelli afet çalışması olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bu arada tabii ki Kocaeli'de başladığını belirttin. Bu vesileyle evet. Kocaeli, o dönemin Kocaeli İtfaiyesi Başkanı Emin Peklivan'ı da almadan geçmeyelim. Kesinlikle. Ee, Evet, onun da, evet. e, or, orada ben müdahale edeceğim. Orada anılacak başka bir, e, isimler de var. E, evet, örneğin e, örneğin e, Kocayelik e, Kent Konseyi Başkanı o dönemde Mehmet Toker var. E, ondan sonra e, kocaeli'de sivil savunma e, de, e, müdürlük yapan Oktay Kurbanoğlu e, var. Kocaeli Vali yardımcısı o zaman o dönemin anlat şey yapmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor adını. Ayrıca işte Kocaeli Üniversitesi'nden de bir takım öğretim üyeleri'nin de katkıları oldu o çalışmalara. Tabii Hüseyin de söyledi, işçi kalkımı ve iş ajansının hem maddi hem de e, şey olarak teknik olarak nohav olarak e, katkısı da vardı e, o programın içerisinde olan arkadaşlar bilirler Joe Bishop mesela bütün ilk eğitimleri hazırlayan ve e, veren e, uzmandı e, kendisi aynı zamanda bilimcilerde bu konuda çalışan bir kişi yani biz çok kişinin e, emeğinin olduğu e, uzun e, bir e, düşünce sürecinin e, şey yaptığıdığı e, temelilerde dayanan bir e, program olarak gelişti O nedenle zaten e, hani bütün bir takım e, zorluklara karşın hala devam ediyor e, işte e, arkadaşlar e, başta yükseyin ve grubu olmak üzere e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de bunu iyice yaygınlaştırma konusunda faaliyet gösteriyor Evet bu noktada susayım artık <Gülüyor> Önemli bir noktaya değindin çünkü 1999'da başlamış olan bir faaliyet e, hala günümüze, günümüzde devam ediyor ve e, sayıları da çoğalarak devam ediyor. E, bu anlamda şu anda e, dernek sayısı kaça ulaştı Hüseyin? E, dernek sayısı yanlış hatırlamıyorsam e, 10 civarında dernek var ama bunun... Biz e, Mahalafet Günlerinin e, vakıf döneminde e, Elvan Bey'in e, genel müdürlük yaptığı dönemde, dernekler ve vakıfla bir e, protokol yapmıştık evet. yani, Mahalafet Gönülleri'nin çalışması aslında. Aslında buradaki en çok dikkat ettiğimiz şey, hani dernek ya da protokol üzerinden doğru konuşmak gerekirse e, Mahalafet Günleri çalışmasının birincisi standartların konulması. Yani e, kurulma gerçekçi, e, gerekçesinin korunması, e, kendi yapısının e, korunması, ikincisi de sürdürülebilir olması. Bu ikisi üzerinden doğru e, o dönemden beri yani 2006-2005-2006'da bunları çok konuşmaya başlamıştık. O taraftan beri en çok dikkat ettiğimiz şey, muhalefet gündeminin kuruluş ve ilkeleri, kuralları konusunda bunun korunması ve e, sürdürülebilir halde devam etmesi, yaygınlaşması hususundaydı. Evet. E, biz şimdi, hani derneklerle bu konuda e, bu kuralları korumayla ilgili bir protokolümüz vardı. MAK aslında MAK'la bir protokol diyelim. Çünkü MAK bir s e, STK değil, MAK bir projedir aslında. E, onu öyle görmek lazım. MAK'ı bir STK derneğe dönüştürdüğümüz andan itibaren aslında MAK'a zarar vermiş oluyoruz. Evet. Yani, Peki yani, bir soru tam? Şu anda kaç kaç mahallede ördük e, örgütlüsünüz? Şu anda İstanbul'da e, 106 107. mahalle 107. mahalleyi gerçekleştiriyoruz. E, çalışma olarak e, İstanbul'da Kocaeli'de yanlış hatırlamıyorsam e, 20 civarında Kocaeli'de, Yalova'da 120 140 yani yaklaşık 160-170'in üzerine yani 200'e yakın mahalle var diyebilirim, 200, 200 civarında diyebilirim. Başka hangi illerde ördünüzüz? Ee, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, e, İzmir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, e, Zonguldak, Muğla. Evet. İzmir'de. Evet. Sadece müdahale değil aynı zamanda afet riskinin azaltılması konusunda da bir faaliyet yürütüyorsunuz. Değil mi? Evet, evet. Esas çalışmanın temelini bu oruçtur. Yani biz bir arama kurtarma e, derneği değiliz aslında. Yani buradaki temelimiz bir Sadece arama kurtarma olduk. temelli değil. Evet. Çünkü Onya'da Anstos depreminin bize verdiği en önemli derslerden bir tanesi bu çalışmanın Türkiye'de geçmişte arama kurtarma temelli yapılmış olması. Biz aslında bunun üzerinden doğru. Bir, hani bu bizim geçmişin bir eleştir özelleştirisi aslında Mahalafet Gönü'nü. Toplum temelli olması gerektiği ve daha öncesinden risk azaltma, risk yönetimi üzerine kurulup e, tehlikeleri e, görerek hassasiyetlerimizi kontrol etmek. Bunları e, nereden zarar göreceksek o zarar görme durumlarımızın ortadan kaldırılmasını çalışmasını yapmak. Malafet Afet Gönüllü bunun temelin üzerine oturuyor. O yüzden de biz e, hani arama kurtarma ekibimiz de var tabii Mahalli Afet Gönüllü'nün. Bu sürdürülebilir çalışma sürecinde 2008, 2008 yılında MAK Vakfı ile birlikte yaptığımız MAK'ların çalıştaylarda ortak alınan kararla e, maalafet yönlerini aynı zamanda e, bir arama kurtarma ekibi olsun hem kendi tecrübelerini sürdürülebilirlik anlamında da aynı zamanda kendi içerisinde kendi eğitmenlerini de yetiştirsin. Yani bu konuda e, yeni bir saha çalışması yapılacak mahalli afet günleri eğitim verecek. Bu da kaynakların daha doğru bir şekilde, daha e, tasarruflu kurmasını sağlayacak, daha çok mahalle yapmamızı sağlayacak. Ki biz e, şu anda mahalli afet yönelere harici müdahale değerli olarak herhangi bir kaynağa sahip değiliz. Yani maddi bir kaynağı, e, parasal olarak bir kaynağa sahip değiliz. Ama farklı kaynaklar yarattık. Mesela e, yerellerde bir takım STK'lar dernekler, e, belediyeler e, gibi birçok platformlar gibi birçok kesimle olan diyaloglarımız bizim daha doğru kaynaklara doğru yöneltti. Yani insan kaynağına e, yöneltti. Ve acil müdahale ekibiyle birlikte yaptığımız bu e, hani uzmanlaşmış, afet konusunda e, eğitim ve verme, kap verme kapasitesine gelmiş arkadaşlarımızla birlikte e, biz bu kaynakları, insan kaynaklarını doğru kullanarak daha çok mahalle, daha çok insana ulaşma gibi e, çalışmaları bugün başarıyla gerçekleştiğini söyleyebilirim. Ki burada e, Mahle Afet, e, MAK Vakfı'nın en soy yaptığı çalışmalardan bir tanesinin aslında bu başarıda en önemli, yani bu sürdürülebilirlik anlamında en önemli katkılardan bir tanesi. E, Beylikdüzü'nde bulunan şu anda Afet Eğitim Merkezi'nin e, kazanılması bu da e, önemli bir kaynaktı. Beylikdüzü Belediyesi ve Kaymakamlığı ile birlikte gerçekleştiren bir projeyle. İstanbul Sizin eğitim merkeziniz mi Hüseyin? Evet, evet, evet. Yani donanımlı sınıflar olan, tabii biz o günkünün üzerine çok şeyler koyduk. Haberleşme altyapısı, Aziz Başkan da burada. Türkiye evet. Razma Materyaları Cemiyeti ile birlikte. E, Mahalafet günlerinin yapısının e, afet haberleşmesi konusu var içerisinde aslında ama biz bunu daha çok böyle trashle tı, birlikte bunu daha böyle elle tutulur ve e, afette gerçekten işe yarayabilen bir sisteme oturttuk ve e, işbirliğimizi bir protokolle de trashle işbirliğimizi protokolle birlikte e, sürdürülebilir, yani daha e, iyi hale getirdik ve aynı zamanda e, mahallelerde birbirinin e, haberleşmesini sağlayabilecek ki İstanbul'da e, Haberleşmeniz sağlayacak bir haberleşme altyapısını kurma şansına sahip olduk bu Tıraçki işbirliği ile birlikte. Ve şu anda İstanbul'da bir afet olduğu zaman e, bizim e, iletişim kanallarımızın açık olacağını iddia ederek söyleyebilirim. Yani her evet. şey kısırse bile bu önemli bir şey çünkü. Yani şunu anlıyorum o zaman e, bir takım kuruluşlarla e, ilişkileriniz var. E, aynı zamanda e, bazı sivil e, kuruluşlarla da ilişkiniz var. Bu ilişkiler e, konuşmanın başında iki ayrı dernekten bahsettin Mahalle Afet Gönülleri Derneği ve Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği. Evet. Bu, bunun ikisinin e, işlevsel olarak bir ayrımı var mı? Yani e, neden birbirinden farklı iki tane dernek var? Bu acil müdahale Derneği derken e, olaylara müdahale, afetlere müdahale e, ekiplerinin bulunduğu bir dernek mi? Onu, onu biraz e, anlatabilir misin? Evet, evet. Şimdi ben zaten 10 yada Ağustos Depremi Öncesi kendim kişi olarak, yani arama kurtarmadan doğru gelen bir insanım. E, ve mahalafet gönüllerine de 2004 yılında katıldım ve benim buraya doğru e, arama kurtarmacı olmaktan daha önemli bir proje olduğunu hissetmem ve bunu görmemden. Yani ben hani bir arama kurtarmacı iken e, bir mahalle afet gönüllüğüne e, doğru yöneldim. Ve Türkiye'de bunun gerçekten örgütlenmesi gerektiğini, bu çalışmanın en doğru çalışma olduğunu e, gözlemlediğim için buraya e, katıldım. Ama e, bunu e, içine girdiğim andan itibaren bir müddet sonra mahalle afet gönüllerinde arama kurtarmacı olmaya çalıştığını gördüm. Yani bu e, kendim bu ikilemi gördüğüm ve 10 daha depreminde de bölgeye ilk giden arama kurtarmacılardan bir tanesiyim. E, bütün bu ayrımları gören birisi olarak o zaman yine hem e, MAK Vakfı'ndaki arkadaşlarla hem MAK -E dernekleriyle yaptığımız toplantılar sonucu bir çalıştayda bunu proje olarak e, bir, birkaç dernek önerdik biz. Özellikle -E Bahri Başkan'la, Bey Bey'le beraber e, çalıştığı önerdik. Kendi içimizde bir e, acil durum ekibi oluşturalım. Adına da magame diyelim. E, ama buna bir görev de biçelim. E, bir görev de biçelim buna. Dolayısıyla hani bu görevin en önemlisi muhalefet günlerimiz daha sürdürülebilir hale getirebilecek. Kendi içerisinde eğitmenler ama aynı zamanda acil durum olaylarında da yani var olan sadece afeti bekleyen değil, acil durum olaylarında da e, kamunun kurumlarıyla birlikte e, tecrübe edilmek aynı zamanda faydalı olmak için e, bu e, ekip oluşturalım dedik. Yine aynı zamanda bu ekiple birlikte ekibin içerisinde liderlere ihtiyacımız vardı. Yani sadece biz mahallenin evet. liderleri diyoruz ama MAG'ın da liderlere ihtiyacı var. Çünkü e, çok farklı kesimlerden birbirini tanımayan insanlardan oluşan bir grup oluşturuyoruz. 36 saatlik bir eğitimle e, hani bunu İnsanların kaynaşması ve birlikte organize olabilmelerini başarmak mümkün değil. Çünkü insan faktörü dediğimiz şey insanları gruplara ayırıyor ve e, ekip içerisinde gruplaşmalar, işte dernekçiler, muhtarcılar, Ahmetçiler, Hasancılar gibi böyle gruplaşmalar bir iki yıl içerisinde MAG'ın sönümlenmesine yol açıyoruz. Biz o yüzden MAG içerisinde MAG'ın liderlerini yani MAG'ın kadrolarını ama gönüllük temelinden Böyle bir şeyi sağlasın dedi ki gerçekten bunu başardı. Ve e, mahalle afet günleri bugüne kadar sadece İstanbul'da yaklaşık e, 400-500 civarında, belki de 500'ün üzerinde bizim ileri düzey arama kurtarma eğitimine katılmış. Ve bugün e, mahallelerinde magı ayakta tutan e, ve mahallesinde, çevresinde yeni mahalle afet günlerini örgütleyen lider insanlar yarattı. Ve şu anda, Bunlar eğitmenler mi? Evet. Yani aynı evet. zaman eğitimde veriyorlar mı bu 500? Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi başlangıçta biz sadece dernek merkezinin eğitim merkezinde veriliyor yani bu eğitimleri. Oradaki evet. bir... eğitimleri biraz sonra geçeceğim ama şunu evet. merak ediyorum. Şimdi mesela Beylikdüzü Kaymakamlığı ile, Belediyesi ile, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile bağlantılarınız var. AFAD'la ve İçişleri Bakanlığı ile Herhangi bir e, bağlantınız var mı? Onlar sizi biliyorlar ve tanıyorlar mı? Tabii ki zaten Mahalafet Gönüleri İçişleri e, Bakanlığı'nın onuruyla oluşturulmuş bir proje. Öyle Çanlış mi? Çalış itibariyle. Evet. evet. E, ve e, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile birlikte Sivil Savunma Gönül'ün çerçevesinde yürütülüyordu. AFAD da birlikte. AFAD yeni bir kuruluş ve AFAD da hani önce kendi kuruluşunu ve kendi hayatlarının üzerine durma süreciyle ilgili bir süreçti başlangıçta. Burada gönüllü çok tanımlayamadılar başlangıçta. Ama gelinen noktada son 4-5 yıldır akreditasyon ve üzerine çok yoğun bir şey vardı. Biz de MAG olarak bir dönem Elvan Bey'le birlikte daha sonra biz devam ettirdik o toplantıları, çalıştaylarını aflatın. Ve orada gönüllülüğün ile ilgili masa çalışmalarına yer aldık. Ve şu anda 2020 yılının 10 Ağustos'u itibariyle yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla e, Afet İşleri Bakanlığı'nın e, STK'ları ve projeleri, STK'ları ve kamudaki e, kamu görevlilerini yani AFAD'de çalıştık onların hepsinin akreditasyon sürecini başlattı. Evet. 2020 e, 10 yada Ağustos itibariyle. Biz 2020 yılı sonunda müracaatımızı yaptık. Mahalafet günleri adına e, müracaatımızı hemen dosyamızı hazırladık, verdik. Ve 2021 yılı Mart ayı, 1 Mart itibariyle de Mahalafet Günleri projesini ve Mahalafet günleri çalışmasının akreditasyonunu gerçekleştirdik. AFAD nezdinde. Bu bir protokol konusu mudur? Bir sözleşme midir? Evet, evet. Bir protokol sözleşmesi. Ki bunu en son İzmir depremi sonrası afet bu konuda bir çalışma vardı ama İzmir depremindeki e, önceki e, Elazığ depreminde Elazığ'daki depremde yaşananlar üzerine bu protokol sürecini hızlandırdı. E, Afetle görev olacak olan çünkü e, hani birçok STK oluştu daha sonra arama kurtarma temelli e, görev olacak olanların hem bilginin bu süreçte 17 Ağustos depremi sonrası depremi bilenler de çok çoğaldı ee, ve bunu e, bazı bilgileri e, kendine göre yorumlayıp e, insanlara aktaranlar da e, çok çoğaldı. Dolayısıyla bunların biz şey altına disipline edilmesi gerekiyordu. Bunun en iyi yöntemlerinden bir tanesi işte bunun ilgili kurumun e, bu bilgilerin nasıl yayılacağı ve kimlerle çalışacağına ilişkin bir yönetmeliğinin olmasıydı. Bu işte bu afet akreditasyonu aslında bir yönetmeliği belirliyor. Yani e, kimler eğitim verecek, hangi eğitimleri verecek? E, afet bölgesi nedir? Hani bu e, bu bölge içerisinde kimler de çalışacak? Yani oraya gelen her gönüllü e, enkazın üzerine çıkarabilir çıkabilir mi ki Muğla orman yangınlarında biz bunu çok acı bir şekilde yaşadık. İşte bir genç kardeşimizin hayatını kaybetmesi Yangın bölgelerinde normal e, hiçbir bilgisi olmayan ve tamamiyle gönüllülük temelinde ben bir şeyler yapmalıyım diyerek koşup gelen insanların yangın bölgelerine girmeye çalışmaları. Bunların hayatların, kendi hayatlarını hatta çalışan insanların hayatlarının e, tehlikeye atılması e, gerçekten büyük problemler yaşadı. ve En son e, bir genelge yayınlandı. Yangın bölgelerine görevli ekiplerin dışında kimsenin girmemesi diye ki bu aslında en başta yapılması gereken bir şeydi. Ee, ve bu e, tabii ki gönüller e, bize dahil olmak üzere herkes bu konuda görev almalı. Ama herkes e, çalışmanın bir yani e, kadar buyucudan tutmaktan daha ziyade bu çalışmanın içerisinde nerede olması gerekiyorsa orada görev almalılar. Yani bunun net olarak belirlenmesi gerekiyordu. İşte apretasyon süreci aslında biraz bunları çerçeveledi. Yani Enkazın üzerine çalışacak olandan e, çadır kuracak olana kadar, e, yemek dağıtacak olana kadar çeşitli kesimlerin, işte, e, psikososyal alanda çalışacak olanlar, ilk yardım alanda çalışacak olanlar gibi bir birçok alanı var Afet'in aslında. E, ve bu konuda da akreditasyonla e, bunları belli bir çerçeveye e, oturtuluyor. E, ve e, bu süreç biraz daha devam edecek. Şu ana kadar 17 e, STK apetli oldu. Biz 6. sırada yani ilk başlangıçta olan e, projelerden ve STK'lardan bir tanesiyiz. Bunlar ağırlıklı yani, olarak arama kurtarma e, dernekleri e, veya organizasyonları var. Yani şimdi şöyle e, Gülen Hocam, demin e, konuşmanın ortasında bir yerde söylemiştim. Toplum temelli e, yerel bazda çalışma yapan tek STK biziz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani biz bunun içerisine girdik. O yüzden ki doğrudur şu anda akreditasyonlu olan ekiplerin içerisinde tek toplum temelli çalışma yapan mahalafet yönleri, diğer ekiplerin tamamı arama kurtarma temelli. Ama e, akreditasyon arama kurtarma temelli yapılıyor şu anda. Hmm. Yani e, biz tabii bunu e, o şeylerde, yaptığımız toplantılarda da yapıyoruz. Ki önümüzde bir Sanıyorum geçen yıl iptal edilen, yapılamayan bu Kastamonu, sel ve yangınlardan dolayı bir Türkiye Ulusal Tatbikatı vardı AFAD'ın organize ettiği. Evet. O yapılamadı. Önümüzdeki aylarda bu tatbikat gerçekleşecek ki e, o tatbikatın hazırlık aşamalarında da söyledik biz bunu. E, destek gönüllüsü, uzman AFAD gönüllüsü gibi e, bir takım şeylerin hepsinin net olarak ifade edilmesi ve yerel bazda oturtulması gerekiyor diyor. Evet. Evet. Peki o zaman şimdi bir küçük ara verelim. Sezen Aksu'nun bir parçasını dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edelim. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz ve bugün konuğumuz Hüseyin Karadayı arkadaşımız. Bu arada programımızın, bugünkü programımızın destekçileri Cahit Torun ve Okan Bilmiş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hüseyin Karadayı ile... Mahalle Afet Gönülleri Dernekleri ve Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği'nin faaliyetlerine konuşuyoruz. Evet en son akreditasyon konusunda kalmıştık Hüseyin. Burada bir evet. hemen diğer mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM bunlarla herhangi bir ortak çalışmanız var mı? Protokole bağlanmış bir anlaşmanız var mı? Veya onların dışında başka e, hangi kuruluşlarla e, bağlantınız var? Şeyi çok yakından biliyoruz tabii. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile birlikte yakın bir ilişki içindesiniz. Ortak çalışıyorsunuz. Bunun dışındaki kuruluşlar hakkında da kısa bir bilgi rica ediyoruz senden. Evet. Şimdi biz e, bu süreçte bu sürdürüle birlik konusunda ve malafet gönüllüğünün daha aktif olması, afet riskleriyle ilgili çalışmanın yerellerde belediyelerle yapılması gerektiğini de keşfettik. Yani MAG'ın tam başından itibaren. Ve bu konuda da e, bir takım adımlar atmıştık. Ve bu projede e, şu anda beylikdüzünde yürüyen bu projede aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte yürütülmüştü. Yani şu anda bulunduğumuz evet. afet eğitim merkezinin uygulanması. Bu önemli bir kazanımdı ve doğru olduğunu burada da zaten test etmiştik. O tarihten sonra 2013 yılından itibaren biz yerel belediyelere afet gönüllü sistemi diye bir proje hazırlayarak belediyelere sunduk. E, Taksis diye toplum afet gönüllüleri sistemi diye bir proje hazırladık. Ve ma Mahalli Afet Gönlüğü'nün ot e, oturtan bir proje. Bu projeleri sunduk ve e, ondan sonraki süreçte yapılan bütün çalışmalarımızı işte Muğla'da tıraşla ortaklaşa yürüttüğümüz proje e, hem haberleşme hem de e, Mahalli Afet Gönlüğü'nün yaygınlaşmasıyla ilgili. Zaten Fethiye e, şu anda devam eden eğitimi bitmek zor olan e, Bodrum ve yeni başlığı olan Marmaris'le birlikte. Ee, bu çalışmaların hepsini biz belediyelerle e, görüşerek gönülleri buluşturup bir protokole bağlayıp belediye ile iş birliği halinde birlikte e, bir toplum e, çalışmasının yürütülmesi konusunda. Bu gerçekten başarılı bir e, şekilde yürüyor orada. Ve biz bunu e, İstanbul'da da e, sunmuştuk. E, ama bir türlü başarı olmuştuk ama Beylikdüzünde yürütülmesi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olması gerçekten önemli bir avantaja dönüştü. Ve Ekrem Başkan'la da görüşmelerimiz neticesinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Onların tabii Büyükşehir'in oturması süreci. Ve en sonunda geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kent Konseyi'nin açtığı proje benim yarışmasına bir e, proje sunduk ve projemiz orada en yüksek ayı alan proje e, oldu. Afet İstanbul Afet Gönülleri diye bir proje sunduk. Şu anda o projenin başlatma aşamasındayız. Akom e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akom Itfaiye Daire Başkanlığı ve İstanbul Kent Konseyi e, ile birlikte e, bu projenin başlama aşamasındayız. İçeriklendirme ve e, sanıyorum şubat ayı içerisinde. Bu projeyi start alacak. Yani önemli ölçüde içeriklendirmesini yaptık. <Gülüyor> Hedefimiz İstanbul'daki 900 küsur mahallenin tamamında mahalle afet görüntüsü yapmak. Ve bunu hem Büyükşehir Belediyesi hem de yerel ilçe belediyeleriyle bağırı kurup İstanbul'un bütün mahallelerinde organize olan harekete geçebilen ve çevresindeki mahalle komşularına afet risklerini anlatabilen ve bunları hayata geçirebilen büyük devasa bir örgütlenme çalışmasına vereceğiz Yani bu da tabii ki bir protokol üzerinden doğru gerçekleşecek. Şu anda bunların e, e, AKOM e, ve Büyükşehir Belediyesi, Deprem Zemin Daire Başkanlığı, e, İstanbul Kent Konseyi ki öncülüğü, onun öncülüğünde gerçekleşecek aynı zamanda. Bir iş halinde bu çalışmaları yürüteceğiz. Ki e, gittiğimiz bütün illerde e, bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İşte e, Bursa Mülfer'de bir çalışma başlatmıştık Mülfer Belediyesi ile e, bu çalışma işbirliği konusunda ekibin oluşumu tamamlandı. E, onlarla da bir protokol aşamasına doğru gidiyoruz. E, yine aynı şekilde e, sadece belediyeler değil ilçelerin kent konseylerini de bu işin içerisine e, katmaya çalışıyoruz ve onlar da e, birlikte bu çalışmayı yürütmeye doğru gidiyoruz. Aslında burada yaptığımız şey e, Beledi belediyeler riski yöneten yerler aslında. Yani Hem riskin oluşturulmasını sağlayan e, hem de bunu yönetmesi gereken yerler. afet yönlerinin belediyelerle birlikte yaptığı çalışma aslında belediyelerin e, bu risklerin oluşmasını sağlayan, yani binalarsa burada söz konusu, e, binalarla ilgili süreçlerin, e, binaların yapım süreçleri e, ve binaların bakımlarıyla ilgili mahallesindeki risklerle ilgili belediyeleri disipline edece edebilecek çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yani mahallelerde oturan insanların kendi afet riskleriyle ilgili hassasiyetlerini gözden geçirebilen ve belediyelere bu konuda da hem uyarıcı hem baskıcı olabilecek olan bir organize hareket niteliğinde oluşturacak olan bir çalışma. Bu bizim işbirliğimiz, işbirliği yaptığımız yerlerde gerçekten bunun şeyini gördük, karşılığını gördük. Şunu örnekle olarak bu, bu kısmı söyleyerek bitirebilirim. Ee, Muğla'da yangınlar birçok noktada başladı. İlk başlayan yer aslında Datça'dır. Ama Datça'da yangın e, büyümedi ve yangın biz Datça'da yangın, Datça yangından bahsetmiyoruz. Ee, Marmaris yangını diye bahsediyoruz yangından. Neden? Çünkü Datça'da yangın başlar başlamaz. Oradaki mahalli afet günleri belediye ve yerelde bulunan itfaiye, orman, iş birliği halinde çok hızlı bir şekilde oradaki yangını bastırdı, büyümesini engelledi ve bunu bilinçli bir şekilde yaptı. Burada toplumun bilinçli olması çok önemli. Yani orman yangın görevlileriyle itla yangın görevlilerinin tek başına gittikleri zaman serser -ser mayın gibi orada müdahale etmeye çalışan gönüllüler aslında yangını büyüten insanlar. Biz bunu yıllar öncesinde... Ee, Heybelada'da yangınlarında Büyükada yangınlarında bunları da aslında test etmiştik biz Mahalafet gönüllerini Ekipmanların içerisinde yangın Orman yangınları ekipmanları ve orman yangını Eğitimleri de koymuştuk ee, e, ki Yanan e, yangınlardan e, Dolayı ve Mahalafet gönüllerinin varlığı gerçekten Hem e, ada halkı içerisinde e, Yangın farkındalığı afet farkındalığı Yarattı gönüllüğün Daha organize bir şey olması gerektiğini Onlar da gördüler Geçen, geçen seneki 3 e, tane yangın gerçekleşti ve bu hem Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın bu seneki e, son 6 ayda e, yangın gönüllüleri orman yangın gönüllüleri projesine de önemli bir e, referans teşkil ettiğini düşünüyorum ve şu anda da Orman Bakanlığı'yla Mahalafet Gönüllüleri arasında bir aynı şekilde protokol aşamasındayız orman yangınlarıyla ilgili ve Mahalafet Gönüllü'nün Çalışmasının birlikte yürütülmesi ve bu konuda da e, bizim mağlafetlere, acil müdahale ekiplerimizin de orman uzman, orman yangınısı, yangın görünüsü e, kapsamında orman işçileriyle birlikte çalışabilecek bir e, kapasiteye doğru gidiyor. Yani bunu bunu da bir e, daha organize bir hale getiriyoruz. E, i̇ş birliği gerçekten önemli. Evet, çok önemli. Özellikle çok önemli, evet. Özellikle bu 900 küsur İstanbul'daki e, mahallelerde de yürüteceğiniz e, projenin de son derece önemli olduğunu tespit etmemiz lazım. Buradan evet. hareketle ben hemen eğitimler veriyorsunuz. Bunlar ne eğitimleridir? Bunu da kısaca özetleyebilir misin Hüseyin? Ya şimdi bizim e, birkaç tane eğitim alanımız var. İlk başta sadece bir MAK eğitimiydi. Mag eğitimi önemli. E, biz şu anda mahallelerde e, öncelikle farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bunu aşağı yukarı 2006 yılından beri gerçekleştiriyoruz. MAK'ın MAK o dönemlerde hem mag Vakfı'nın özellikle Kandili ile Gülay Barbarosov'u da buradan analım. E, onu da çünkü çok emeği oldu. Ve e, Kandilli yürüttüğümüz yürütülen çalışmalarla afet e, AFET'e hazırlık projesi, AHEP çerçevesinde e, eğitmen eğitimi gerçekleştirilmişti. Bunu daha sonra AFAD, e, bunu kendi e, afat bünyesinde bir projeye gerçekleştirerek yine eğitici eğitimlerine devam ettirdi. Bu eğitimler sayesinde biz aslında farkındalık eğitimleri dediğimiz Toplumda eğitimler veriyoruz. Bunların içerisinden mahallafet gönüllerine katılmasını sağlıyoruz. Bu bizim e, gönüllerle buluşmamızı hızlandırdı. Yani küçük bir saatlik, iki saatlik mahallelerdeki eğitimler, okullarda öğrencilere ve verilere, verilere verilen eğitimler bu süreçimizi hızlandırdı ve çok sayıda gönüllüye daha e, ulaşmamızı sağladı. Bir bu eğitimi veriyoruz. İkincisi, mahallafet menüsü 36 saatlik mahallafet menüsü eğitim veriyoruz. Yangın, e, ilk Yardım, Afet Psikolojisi gibi eğitimler. E, biz bu, bunun üzerinden doğru e, maalafet günleri acil müdahale ekibi eğitimlerimiz var. Burada 220 saatlik e, profesyonel bir eğitim, ileri arama kurtarma. İtfaiye'den AFAD'a kadar birçok destek aldık bu konuda. Ve kendi eğitmenlerimizi gerçekten donanımlı ve bu konuda gerçekten iyi eğitmenler yetiştirdik son e, 10, 10 yıl içerisinde. Ee, ve e, arama kurtarmanın her alanı her alanı ve aynı zamanda bu eğitimi biz 2010 yılların başında Birleşmiş Milletler'in insan kriterleri dediği abet müdahale e, metodolojisini e, var e, verdiğimiz eğitimlerle de bir gözden geçirerek biraz daha güncelledik yani uluslararası bir e, temele oturttuk eğitimleri şu anda Amen içerisindeki eğitimler ve akreditasyonda da akreti olan kurumların gönüllerinin sınavları da bu temelde gerçekleşiyor biz buna çok yıllar önce başladığımız için bizim için zor olmadı gerçekten de başarılı bir şekilde bu sınavları afatın yaptığı sınavları gerçekleştirdik ve diğer eğitimimiz gençlere yönelik verdiğimiz eğitimler genç mad diye gerçekleştirdiğimiz gençlere yönelik verdiğimiz eğitimler ee, okullarda sivil savunma kulüpleri okullarla yaptığımız eğitimlerde sivil savunma kulüplerinin e, oluşturmasını sağlamak ve onlara yönelik e, okul dönemi içerisinde e, sınıflardaki sivil savunma kulübü öğrencilerine verilen eğitimler şeklinde devam ediyor. Yine eğitimlerimizin içerisinde afet haberleşmesi eğitiminizi iyi bir ileri seviyeye taşıdık. Yine e, Aziz Başkan Betraç e, ile birlikte e, afet psikolojisi eğitimimiz vardı. Bunu biraz daha profesyonelleştirdik ve gerçekten e, bir takım yerlerle yaptığımız çalışmalarda en çok rağbet edilen eğitim haline geldi. Stres yönetimi, liderlik stres yönetimi aynı zamanda. E, bu da e, Afet'te gerçekten önemli bir konuydu. E, yani eğitimleri e, hem uzmanlaşma hem de e, daha yaygın hale verebilecek eğitim kadrosunun oluşturmasını sağlayacak. Kendi iç eğitimlerimiz var her ay. E, bir hafta sonu mutlaka e, eğitim kadrolusumuz dediğimiz yani ekibin içerisinde lider olan makam ekiplerimizin düzenli eğitimleri devam ediyor onların eğitimleri. E, iki tam gün üzerine cumartesi, pazar iki tam gün üzerine doğru giden eğitim şeklinde. E, hem bilgilerini ve becerilerini daha üst seviyeye doğru tutmak ve e, kendini anlayabilme İnsanlarla olan, kurulan ilişkilerde daha doğru ilişkilerin kurulmasını hedefleyen eğitim çalışmaları bunlar. Evet. evet. Çok teşekkürler. Oldukça detaylı eğitimleriniz var. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi eğitimler veriyorsunuz. Aynı zamanda mahallelerde örgütleniyorsunuz. Şöyle bir izlemeniz var mı? Diyelim ki 100 kişi son dönemde sizin size başvurdu ve sizinle birlikte çalışmak istediler, eğitimlerden geçtiler. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu yüz kişinin yüzü de faaliyetin içinde kalıyor mu yoksa elemeler mi oluyor? Burada bir değerlendirmeniz var mı? İzleme sonuçlarınız var mı? Evet, evet. Şimdi daha önce zaten aslında bizim en çok dikkat ettiğimiz, takip ettiğimiz konulardan birisi buydu. İşte Makame'nin doğuş nedeni de bu aslında 2008 yılında. Yani bir mahallede eğitim verdikten sonra bir müddet sonra en fazla bir yıl ya da bir buçuk faaliyet türüttüyor. Daha sonra azalmaya başlıyor. 30-40 kişilik ekip daha sonra 5-6 kişiye düşüyordu. Biz bu hani mahallenin sönümlenmesine, oradaki çalışmanın sekteye uğramasını sağlıyordu. Biz işte bunları mahallelerden, ilçelerden, ilçe bazlı ve mahalle bazlı olarak en az iki üç kişi beş kişiyle e, alıp onları bir araya e, bir il bazında bir araya getirerek bir ama ekibi kurmaktı buradaki amacımız yani her mahallede bu konuda oranın liderini toparlayıcısı olan insanları yaratmaktı referans aldığımız konu şimdi biz bunu daha yaygın hale getirdik daha etkin hale getirdik şu andaki bir ona bir örgütlenme yapısı oluşturduk İl koordinasyonu ilçe koordinasyonu gibi e, bir takım temelleri oturttuk ve e, mahallelerin her ay toplantı yapmalarını e, istiyoruz ve onları takip ediyoruz. E, kendi içerisinde e, planlamalar yapmalarını, bu konuda e, aktif olarak önlerine aylık çalışma programları koymalarını istiyoruz. Şimdi bu konuyu yapan mahalleler var, yapmayan mahalleler var. Ama biz ısrarla o mahallelerden, yapmayan mahallelerden e, bu işi sürdürebilecek, yani orayı e, koordine edebilecek insan yapısıyla ilgili aslında. Bu sadece muhtar Üzerinden doğru yapılan bir şey değil bu. Yani bizim bu kadar yıllık 22 yıllık MAK süreci içerisinde gördüğümüz şeylerden bir tanesi evet çok önemli muhtar. Yani biz muhtarı mutlaka bu işin başında olmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda e, muhtarın kendi işi de var. Kendi e, görevi de var. Yani sürekli MAK'la yatıp kalkabilen bir insan olamaz Dolayısıyla MAK'ı e, orada hareket ettirebilecek bir e, lidere hani o da gönüllü koordinatı olarak düşünmüştük. Ama orada bir, onun günlük koordinatörün de bir ekibinin olması gerekir. Birlikte hareket edebileceği, insanları toparlayabileceği, e, bu vasıla doğru getirebilecek bir yapının olması gerekiyordu. Biz biraz bunu sağladık. Hem AME çalışmasıyla birlikte, AME çalışması hem de mahalle çalışması ile birlikte. Özellikle son 5 yıldır bu konuda e, gerçekten başarılı olduk. Son 5 yıldır kurulan mahallelerimizin hepsi aktif halde devam ediyor. Sünümlenen mahalle sayımız çok fazla değil. E, kaybettiğimiz mahal sayısı son beş yılda çok fazla değil. Çünkü sürekli hareket halindeyiz onların çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. E, mahalle içerisinde yapılacak olan hatta onlara farklı şeyler de. Mesela şunu da söyleyeyim de. Biz e, mahalle afet gününden çocuklarına izcilik yaptırmaya başladık. Yani onları e, çocuklara hani o e, buluştuğumuz insanlarla birçok aktiviteyle Onların burada kalmasını ve e, mutlu olmalarını, yaptığı çalışmadan keyif almalarını sağlıyor. Yani keyif al bu mutlu ve keyif alan insan haline döndüğü zaman e, magı özümsüyor. Yani ben magı önemli bir yerine koyuyor hayatımda. İşte bunu sağlamaktı burada. Her ee, konuda olduğu gibi tabii. Evet. evet. Çekişmeler... Ben bundan hemen... Şeye geçmek istiyorum. Zamanımız çok daraldı. Buyurun, Şimdi bildiğimiz kadarıyla Elazığ, İzmir depremlerine, Muğla'daki yangınlarına, yangınlara, sel baskınlarına müdahalede bulundunuz. Orada gönüllü olarak birçok faaliyetin gerçekleşmesini sağladınız. Evet. Bütün bunlardan hareketle sahada yeterli bir koordinasyon oldu mu? Nasıl? Bu konudaki görüşlerinizi de almak isteriz sizden. Bir de ee, mahalle yapılanması konusunda da kısa bir e, bilgi rica ediyoruz kalan dar süremizde. Tamam. Ee, şimdi İzmir depremi, e, Mula yangınları ve Kastamonu sel olaylarında evet. aktif olarak görev aldık. Burada Mula yangınlarında gerçekten çok başarılı bir çalışma yaptık. Özellikle bizim çok yakından tanıdığımız İstanbul'dan gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de orada olmuş, olması. Aktif olarak sahada çalışıyor olması ve mahalle afet günlerinin yapısını onların biliyor olması, hemen öncesinden orman Muğla'daki orman yangınlarını hemen öncesinden orman yangınlarıyla ile ilgili ormanla işbirliğine geçip e, ekiplerimizin orman yangını eğitimlerinden geçirilmiş olması, bir takım bu tür, e, bunda bütün bunlar hepsi yan yana geldiği zaman bölgede biz 120 civarında e, mahalle afet Sadece Muğla içerisinde, Muğla Marmaris e, bölgesinde 120 civarında gönüllü aktif olarak çalıştırdık. O, orman itfaiyesi ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte. Evet. Dolayısıyla e, bu orada e, malafet gününün organize ve bu konuda deneyimli, bilgili e, insanlar olması, hem ormancıların hem de itfaiyenin MAK gelsin buraya, MAK'la çalışalım, MAK gelsin şeyi bunun üzerinden doğru. Yani orada gerçekten e, bu onların e, yani profesyonellerin çok işine yarayan. Biz MAK'ı profesyoneller gelmeden önce acil yönetim, kriz yönetimi profesyoneller geldikten sonra onlara yardım eden ekip olarak tanımlıyoruz zaten. Bunu gerçekten orada işlettik ve e, bu e, bize çok iyi e, olarak geri döndü daha sonra bunu e, sağladı. Ve ee, Kastamonu'da yine aynı şekilde orada mesela aksayan yanları vardı. APAT daha organizeydi Kastamonu'da. Muğla'da organizasyondan, çok fazla organizasyondan söz edemeyiz. Ee, hem e, oradaki e, AFET'in e, kriz yönetiminin hem de e, lojistik yönetimiyle ilgili çok ciddi problemler var Muğla yangınlarında. Evet, birçok yani, Doğru. Evet. Hatta o problemler hala devam ediyor. Yani oraya gelen bir sürü yardımların toplanması, bunların nasıl saklanacağı, ne yapılacağı, nerede kullanacağı, yardımların geliş süreçlerinin organize edilmesi, hangi yardım nereye gidecek, gerçekten o yardımlara ihtiyaç var mı, nerede durdurulmalı bu yardımların gelmesi. Bunlarla ilgili gerçekten çok önemli, çok büyük sıkıntılar yaşandı. da bunu AFAD büyük ölçüde organize etti. Ama Kastamonu'da da şöyle bir e, şey o, sorunlar vardı. Arama kurtarma ekiplerinin tamamı oraya gitmeye çalışması orada da bir arama kurtarmacı şeyine yol açtı. Ee, yol açtı. Ee, ve, e, emin olun birinci günü biz gittiğimizde biz AFAD'dan görevli olarak gittik Afret'te olduğumuz için. Bize bir görev bölgesi verildi ve biz alana girmemiz, görev aldıktan sonra e, Bozkurt'tan çıkıp kendi bölgemize gitmemiz bile büyük problem oldu. Hatta içerisindeki yaralıların ve cenazelerin dışarıya yaralıların ambulanslarla Bozkurt bölgesinden dışarıya çıkartılması bile büyük problemdi. Çünkü kilometre uzunluğunda Bozkurt'un girişinde bir araç kuyruğu arama kurtarmacı aracı kuyruğu vardı. Hmm. Evet. Dolayısıyla e, bunların hepsi ko koordine edilmesi gereken. Biz bunları zaten Afat'ta yaptığımız çalıştaylarda bunları ifade ettik. Sıcak soğukluk bölge olayının e, mutlaka yapılması Olayın türüne göre e, hangi ne kadarlık alanda ılık bölge yapılması, yani e, insanların nerelerde durması, nerelere, kimlerin girmesi konusunda bunların net olarak belirlenmesi ve uygulanması gerektiğini e, söyledik. Ve bu konuda da gerçekten bundan sonra süreçte de bence afatın bu konuda iyi bir ders aldığını düşünüyorum. E, bunlarda da iyileştirmeler olacağını düşünüyorum. Koordinasyon konusunda gerçekten sıkıntılıyız. E, koordinasyonu yazmak yetmiyor Gülhan Bey. Evet. Koordinasyonu yani bunun yönetmelik olarak çerçevelerini belirtmek yetmiyor. Bu koordinasyonu da içerisinde olması, olmayı düşünen insanların buna uyması da gerekiyor. Buna göre hareket etmesi de gerekiyor. Yani kolaylaştırıcı da olması gerekiyor. E, yani biz buralarda şey yapıyoruz. Yani güzelimize bir afetçi üniforması giydiğimiz zaman her yerde olabileceğimizi düşünüyoruz. Yani eee bunun da olmayacağını e, ifade etmek gerekiyor. Dünyada bunun örnekleri var. Afetler nasıl davranıyor. Bunların gerçekten Türkiye'de de bu, bu konulara doğru da ilerlememiz gerekiyor. Bunlar gerçekten bizi afet alanında. Her şey malzeme değil. İstediğimiz kadar dekoları dolduralım. En güzel malzemeler, en güzel tiyafetleri girelim. Ama en önemli şey e, bunları e, standart bir hale getirip e, bir disipline edilmesidir. Ve birlikte hareket edebilmek becerisini kazanmaktır. Evet, Hüseyin sana çok teşekkür ediyoruz. Son sorumuza vakit kalmadığı mahalle yapılanmasını biraz daha detaylı olarak senden dinlemek isterdik ama onu da bir başka programa bırakalım. Ben bu arada diğer arkadaşlara hiç söz bırakmadan soru sormalarına fırsat tanımadan bütün soruları sana sordum. Evet, yani dediğim gibi biraz daha detayları konuşacağımız bir başka programda bir araya. Geliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz sana. Ben de teşekkür ben ediyorum. Bilgiler için ve sana, bütün gönüllü arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Yürüttüğünüz faaliyetler nedeniyle. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar. Bir dahaki programı bekliyorum. Selamlar. Sağ olun, sağ olun. Evet efendim, bugün altı Saatler programında konuğumuz Hüseyin Karadayı idi. Mahallafet Gönülleri ve Mahallafet Gönülleri Acil Müdahale Derneği konusunda bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 17 Ağustos'tan bugüne yapılanlar yapılmayanlar